Bismillahirrahmanirrahim mega mara bedan şehvar nist va kerima kârhâ düşvar nist Huzura varmak için bende takat yok deme Büyüklerle iş görmek zor değildir gam yeme diyor bu Hazreti Mevlana'nın bir beyti 1. ciltte 229. beyt zannediyorum Tu makku söyleme deme sen deme. Bedah şehvarnist. Yani büyüklerin huzuruna çıkacak bizde yüz yok yahut mecal yok tahakkut yok gibi bir mazeret ortaya sürme. Çünkü bak keriman karha dişvarnist. Büyüklerle iş yapmak zor değildir. Onlar büyüktür. Hoş görürler. Affederler, yakınlık gösterirler. Sen diyor büyüklerle iş gör. Bu tabii birkaç manaya da gelir. Tabii Allah ehliyle, evliyaullahla bazıları diyor ki aman kocam diyor zaten bitmişiz, tükenmişiz diyor. Bizim dünyamızda bitmiş, ahiretimiz Böyle böyle ümitsiz bir havayla bizim ne yüzümüz var ki diyor gidip işte ibadet edeceğiz de yahut büyüklerle, velilerle sohbet edeceğiz falan. Bu düşüncede olanlara Hazreti Mevla'na ümit vermek için böyle diyor. <gülüyor> Bir de bana hocam demişti. Senden büyüklerle arkadaşlık yap demişti. Yaşça senden büyük Kendi akranlarımla, kendi yaşıtlarımla ne öğreneceksin, onlardan ne öğreneceksin demişti. Onlar da senin gibi acemi çocuklar i̇şte oyun oynasın. Ama büyüklerden bir şeyler, hakikaten babam imamdı, ben de büyüklerin dersi yanında hep onları dinlerdim. Çok da hoşuma giderdi ve çok akranlarıma göre onlardan öğrendiğim için çok şey fazla bilirdim. Ben de o öğrendiklerimi gider arkadaşlarımı anlatırdım. Rahmetli Erol'un dedesi Erol Güngör, dedesi Osman Efendi, Kırşehir müftüsü, o da Erol'a öyle tembih etmiş abilerle, senden büyüklerle arkadaşlık yap demiş. Onlardan çok şey öğrenirsin. Akranlarıyla oyun bunlardan Onlardan fazla öğrenecek bir şey yok falan diye. Eron da böyle demişti. Babam da bana böyle. Demek ki eskiden beri böyle büyüklerin bu Hazreti Mevlana'nın sözüne Büyüklerle iş görmek zor değil diyor. Onlar müsamhakar davranırlar. Sen onlardan çok istifade edersin.